Ternobil nükleer kazasının yıl dönümüne son 3 gün kaldı. Bugün gezegenin geleceğinde Greenpeace aktivisti Serkan Dadak konuğumuz. Ve bize 22 gün sürecek Greenpeace nükleersiz Türkiye gemi turu haberini verecek. Serkan. Merhabalar herkese Karadeniz'den. Şu anda ikinci günümüz. Dün Beşiktaş'ta ayrılmıştık ve Boğaz'dan Karadeniz'e doğru geçip Sinop'a doğru ilerliyoruz. Hafif bir Poyraz rüzgarımız var. Biz de yelkenleri açtık ve yavaş yavaş Sinop'a doğru gidiyoruz. İlk durağımız olacak bu. Nükleersiz Türkiye turu için. Sinop'ta diğer gruplarla birleşip diğer halkla beraber nükleere hayır dedikten sonra tekrar Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Ege Denizi üstünden İzmir'e varacağız. Ve İzmir'den sonraki durağımız ise Antalya. İzmir ve Antalya'da Temiz enerjinin altını çizip en sonunda da Mersin'e tekrar nükleer santral plan planlanan saha olan Mersin Akkuyu'da aktivitelerimizi gerçekleştirip daha güneye İsrail'e bu sefer de yine temiz enerji ilkesi ile kömür karşıtı. Santralleri protest etmek için İsrail'e doğru e, yelken açacağız. E, şu şu anda e, güverte temizliği yapıyoruz biz e, şeyde. ikinci hem bir e, yola çıktığımızdan beri. Çünkü baya bir yüzlerce insan gelip gitti ve gemimizi gezdiği için öyle bir temizlik hali söz konusu. Benim de işim güvertecilik olduğu için pas, boya, temizlik, işte botların kullanılması, yelkenlerin açımı, bakımı, tırmanış gibilerinden e, herkesin spesifik görevleri gibi. Benim de böyle bir görevlerim var ama... Aktivist olarak eylem konusunda herkes bir yerde buluşuyor ve tek bir şeyi söyleyip tek bir şey yapıyor. Onu da zaten ilerleyen günlerde göreceğiz. 15 farklı coğrafyadan insanlarız şu anda Rainbow Warrior gemisinde. Türkiye'den 7 kişiyiz şu anda. Dünyanın dört bir yanından insanlar, aktivistler hep beraber Sinop'a doğru ilerliyoruz. Ee, en önemli konu şu anda Rainbow Warrior'ın Türkiye'ye e, son ziyaret olması. Çünkü yaklaşık 63 yaşında gemimiz. 84'te Fransız devleti e, ilk Rainbow Warrior gemisine nükleer denemeleri protesto ettiğimizden dolayı batırdığından beri e, 89'dan beri diğer bütün kampanyalarda e, bizle beraber olan dünyanın bütün coğrafyalarında denizlerinde seyredilen Rainbow Warrior gemisi son bir defa Türkiye'de ve özellikle ilk defa da e, Karadeniz'de. Buradan sonra kendisi herhalde büyük ihtimalle Süveyş ve Hint Okyanusu üstünden Pasife'ye doğru ve büyük ihtimalle de Yeni Zelanda Avustralya açıklarında bir limana demirleyip eğitim projelerinde bundan sonraki nesillere güzel bir dünya umudu bırakma ve onun da yollarını söyleme gibilerinden bir işleve sahip olacak. Şimdilik durum böyle hava güzel sinop ilerliyoruz umudumuz tam ve gerçekten güzel bir Greenpeace turundayız nükleere hayır diyoruz hep beraber. Çok teşekkürler Serkan. Sizler de Serkan'ın mücadelesine katılmak için Rainbow Warrior'ın greenpeace.org.gemi turu adresinde izleyebilir. Nükleersiz Türkiye diyebilirsiniz. Dünyadan haberlerle devam edelim. Dün Dünya Günü. 40. kez kutlandı. 22 Nisan Dünya Günü ilk olarak bir barış aktivisti olan John McConnel'ın önerisiyle ortaya çıktı. San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Konferansı'nda John McConnell Dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir Dünya Günü düzenlenmesi gerektiğini söyledi ve bu fikri kabul gördü. İlk Dünya Günü 22 Nisan 1970'te büyük bir katılımla tarihe geçti. Bu kutlamalara 20 milyon kişi katıldı. Birçok konferanslar ve sempozyumlar düzenlenerek çevre sorunlarına dikkat çekilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk temiz hava yasası ve temiz su yasaları hazırlandı. O günden beri Dünya Günü aralıksız olarak kutlanıyor. Olağanüstü güzellikteki Greenpeace Dünya Günü videosunu greenpeaceorg greenpeace.org.slashbende adresinden izleyebilirsiniz. Evet, Yanardağ'a geri dönecek olursak, İzlanda'daki Yanardağ'ın püskürttüğü küllerin çevreye zararının bu yüzden kalkamayan uçaklardan daha az olduğu bildirildi. İngiltere'de Durham Üniversitesi'nin tahminlerine göre patlamanın ilk günlerinde çevreye yayılan karbondioksit günde 150 bin tondu. Bölgede normal tarifeler çerçevesinde uçan uçakların günde yaydığı karbondioksit miktarının ise bunun 3 katından fazla olduğu bildirildi. Avrupa Çevre Kurumu'nun 2007'deki verilerine göre 32 Avrupa ülkesindeki hava trafiğinin günde yaydığı karbondioksit miktarı 510.000 ton. Kül bulutları yüzünden uçuşların 3'te 2'si iptal olunca günde 340.000 ton karbondioksitin çevreye yayılması önlenmiş oldu. Bilim adamları uçakların karbon emisyonları ve çıkardıkları diğer kimyasallarla küresel ısınmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Uzun Söz'ün lafın kısası, bu Uzun isimli yanardağ birçok çevre kuruluşunun yapmaya çalıştığı şeyi başardı diyebiliriz. Teşekkürler Doğan'a. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 3 gün. Sinop'ta görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri